ve hala ta o davacıların haberi gelmedi mi hani mabedin duvarına tırmanmışlardı <gülüyor> inna <seninle>. da <gülüyor> ''Ve ehdilâ ilâ O vakit Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan ürkmüştü. Dediler ki korkma, biz birbirimizin hakkına tecavüz eden iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, haksızlık etme ve bizi doğru yolun ortasına çıkar.'' Onlardan biri şöyle dedi: Doğrusu bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benim ise tek bir koyunum var böyleyken onu bana ver dedi ve tartışmada beni yendi. <gülüyor> و zanne Dâvudu annemâ fetennâ'' ''Festâgfara razdâhu ve karrarâki ân ve doğrusu o, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlık etmiştir.'' ''Zaten şüphesiz ortakların birçoğu birbirlerine gerçekten haksızlık eder.'' Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesna, onlar ise ne kadar azdır dedi. Davut böylelikle kendisini imtihan ettiğimizi sezdi, anladı. Hemen Rabbinden mağfiret diledi. Rükü ederek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. lehu <gülüyor> lehu Sonra bu tutumundan dolayı O'nu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda O'nun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır. Ya Davudu inna ce'aynâke ja halifeten fil arzi fahkum beynen nas fahkum beynen nâs bilhak ve la tettebi'il hevâ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِيُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ Muhakkak ki biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet ve nefsinin arzusuna uymak. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlar yok mu? Hesap gününü unuttuklarından dolayı onlar için pek şiddetli bir azap vardır. <gülüyor> Zannul lezine keferu Fe veylul lezine keferu Minen nâr Hem göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları Boş yere yaratmadık Bu inkar edenlerin zanıdır Artık ateşten dolayı vay haline o küfre düşenlerin En nec'alul lezine amenu ve aminu s-salihati Kel fil ardı en nec'alü <gülüyor> yoksa iman edip salih ameller işleyenleri yeryüzünde o fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız yoksa takva sahiplerini yoldan çıkan o günahkarlar gibi mi kılacağız <gülüyor> İşte bu ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye onu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. <gülüyor> bir de Davud'a oğlu Süleyman'ı ihsan ettik. O Süleyman ne iyi kuldu.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 Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. <gülüyor> Andolsun olsun ki Süleyman'ı bir rahatsızlıkla imtihan ettik. Ve tahtının üstüne kendisini bir ceset olarak o hassizlikle bıraktık. Sonra o sahate yöneldi. Şifa buldu. Dedi ki Rabbim bana mağfiret buyur ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir saltanat ihsan et. Şüphesiz ki Vehhab. Çok ihsan edici olan ancak sensin. Bunun üzerine rüzgarı ona boyun eğdirdik. Onun emriyle istediği yere yumuşak olarak akıp giderdi. ve Ve fil her bina yapan ve dalgışlık eden şeytanları, cinleri de ve zarar vermemeleri için zincirlerle birbirlerine bağlı olan diğerlerini de ona boyun eğdirdik. Bu bizim ihsanımızdır. Artık ister dilediğine hesapsız olarak ver, ister tut ve muhakkak ki katımızda onun için gerçekten bir yakınlık ve güzel bir dönüş yeri olan cennet vardır. وَاَغْفُرْ <gülüyor> عَبِدَنَا Ey Resul! Kulumuz Eyyub'u da Hani Rabbisine, doğrusuz şeytan hastalığımdan dolayı yakınlarıma verdiği vesveseleriyle bana bir yorgunluk ve bir elem dokundurdu diye seslenmişti. ve şarabi. Ona ayağın ile yere vur. İşte yıkanılacak ve içilecek ve böylelikle şifa bulacağın bir serin su dedik. Rahman. Tarafımızdan bir rahmet ve selim akıl sahipleri için bir ibret olmak üzere Eyyub'a hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. <gülüyor> Ona eline bir demet sap al da onunla zevcene vur ve yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabırlı bir kimse olarak bulduk. O ne iyi bir kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelen bir kimseydi. Ey Muhammed! Kuvvet ve basiret sahibi kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Çünkü biz onları halis bir haslet olan ahiret düşüncesiyle hlaslı kimseler kıldı <gülüyor> Gerçekten de onlar bizim katımızda elbette seçilmişlerden en hayırlı kimselerdendir <gülüyor> İsmail'i ellyası ve zuülkifi de an. Hepsi de en hayırlı kimselerdendir. Bu onları güzel bir yad etmedir. Şüphesiz ki takva sahipleri için gerçekten güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olan adın cennetleri vardır. Orada o gün artık tahtlar üzerinde yaslanmış kimselerdir. Orada dilediklerinden birçok meyveler ve içecekler isterler.